Bir salı günü daha Akdeniz'de da karşınızdayım. Ben Sidar Duman. Bugün sanat konuşmak istiyorum ama nasıl bu konu sanata geldi diyecekseniz hatırlarsanız geçen program Uluburun'u konuşmuştuk. Uluburun bugünkü Türkiye Kaş açıklarında keşfedilen bir batık. Tam 3300 yaşında ve dünyanın bilinen en eski gemisi. Her şeyin dışında Uluburun'un kargosu çok önemli. Bunu biliyoruz. Ve 10 gün önce yolum yine Bodrum'a düşünce tekrar kargoyu incelemeye daldım. Önünde durduğum objeler aradan geçen 3300 yıl sonra bile bana estetik açıdan çok güzel gelince bunların birer sanat eseri olup olmadığı konusunda düşünüp konuyu bir de size açmaya karar verdim. Çünkü malum neyin sanat olup olmadığı çok tartışmalı bir konu. Ancak yine de bazı olgulardan bahsedilebilir belki de. Mesela mağara duvarlarına resim yapanlarla bugünkü sanat dediğimiz şeyi yaratanların motivasyonu aynı mıdır? Aradan geçen 30 bin yıla rağmen sanatın ortaya çıkış nedeni benzer şeyler midir? Neyin sanat olduğunu tartışmayacağız merak etmeyin. Hani klasik karikatür vardır ya hayran hayran boş bir tabloya bakan biri ve yanında hiçbir şey anlamayan diğeri. Sanat görecelidir deyip bir virgül koyalım. Peki bir soru var aklımda. 2020'lerin jargonunu kullanarak soralım mı? Mesela NFT bir sanat mıdır? Ya da bugün bir robot resim ya da bir beste yaptığında bu konuya nasıl bakacağız? Ya da tarihten gidelim. Rönesans ve finanse edilen sanat sanat mıdır? Biz tabi pusulasız gezdiğimiz için bunlara cevap bulamayız belki. Ama yine de bir yerden başlayalım. Üzerinde anlaşabileceğimiz bir metin oluşturmaya çalışalım mı? Mesela sanatın dili yoruma ve da açıktır. Sanat tarihine baktığımızda bilimde olduğu gibi ilerlemeci, doğrusal bir gelişme çizgisi de yoktur. İnişte çıkışlı, rastlantısal, olasılıklarla dolu bir çizgidir bu. Sanat tanımı genelde yetersiz ve çok zor bir şeydir. Sanat yapıtı zamanlar üstüdür. Sürekli yeniden Yeni bakış açılarıyla değerlendirilmesi gerekir. Hatta bakış açısı da sanat kadar kıymetlidir dersek çok mu gitmiş oluruz? Sanatçı dikkate alınmadan yapılan sanat yorumu da bence eksik. Sanatçılar yapıtların oluşma süresince kurallar oluşturuyorlar ve genelde de topluma ilk bakışta pek sıcak gelmeyen kurallar oluyor bunlar. Sanata yaklaşımlar tahmin edebileceğiniz gibi yukarıda saydığımız sebeplerle, çok türlü ve çeşitli. Vakti biz ettiği kadar birkaç tanesine Akdeniz'de pusulasız usulü değinelim istiyorum. Bence en zevkli o başlayalım isterseniz. Psikanalitik eleştiri veya yorum. Bu kuramın ilk ortaya atan da 19. yüzyılın sonlarına doğru tahmin ediyoruz tabii ki. Sigmund Freud'dur. Freud bilinçaltının, insanın bastırılmış arzularının, rüyalarla bir içe bakış olarak ortaya çıktığını tanımlamış ve işte bu içten gelen duyguların kökenlerini kendisi Oedipus ile açıklıyor. Biz o detaylara çok inmeden sanatta devam edelim. İnsan yaşam karşısında istekler duyuyor. Bu id, ego, süperegoyu hızlıca geçelim çok basitçe. Bu id tabi kural tanımadan hadi her şeyi yapalım diyen süperegomuzda, Yok öyle yağma, biz bu toplumun içinde yaşıyoruz, bunun bazı kuralları var ve yalnız kalmamak için de bunları yapmamalısın diyen taraf. Ego garibanı da bunları dengelemek için çırpınıp duruyor. Bu yaşadığı topluma uyumak zorunda olduğu için de maalesef bu isteklerimizi bastırıyor. Bu ulaşamadığı istekleri bünyemizde ne yapıyor? Hayal kurarak, arzular haline getirerek hayal dünyasına tatmin ediyor. Freud'a göre de işte sanat bu hayal kurma biçimlerinin bir dışa vurumu. Yani sanatçının gerçekleştiremediği bu istekleri e, yapıtı aracılığıyla aktararak veya belki de hayranlık kazanarak sanatçı kendini bu yolla tatmin etmiş oluyor. Tabii hiçbir şey bedava değil. Karşılığında da e, bu yapıtları yoluyla kendini ele vermiş oluyor bir nevi. Freud'a göre sanat yapıtı e, sanatçının bir belgesi niteliğinde. Ona göre insanın yaşamında bu doyuma Ulaşamadığı arzuları tatmin olan yol olan düşler, bilinç altındaki bu örtük olanları bilince çıkarmasına yardım ediyor. E, sanatçı da sanat eserini yaratırken bilinç altındaki bu bastırdığı yüklerin bir kısmından en azından kurtulmuş oluyor. İşte bu yüzden sanat yapısı sanatçının bilinç altının bir e, gölgesi durumunda. Esas bakmamız gereken sanat değil de sanatçı ise bir örnek verip başlayalım bu sürece. Şimdi Salvador Dali kendi sürrealist fikirlerinin temelini Freud'a dayandırıyor ve tabii ki kendisinin bir hayranı. Freud bu narsizm teriminin bastırılmış cinsellikle bağlantılı bir kişilik bozukluğunun potansiyel nedenlerinden bir olarak ortaya koyuyor. Ve Dali de tabii kendi korkuları var, çok benzer hisler yakalıyor kendiyle ilgili. Ancak diyor ki işte karın tanıştıktan sonra bunları biraz bastırabildim galayla. Ve ilginç bir cümlesi var. Bir deliyle benim aramda bir tek fark diyor var diyor Dali. Deli aklının yerinde olduğunu zanneder. Bense deli olduğumu biliyorum. Başkaca bir fark yok diyor. E, Dali'ye göre Surrealizm bu bilinç dışının yüzeye çıkmış işte en bilinçli hali. Nitekim bunlar ışığında e, Narsisius'un Narsisius Metamorfozu isimli tablo yapıyor. Ve kendi bilinç dışını... ...sürrealist bir şekilde yansıtmaya çalışıyor. Bu eserin... ...mitolojik detaylarına da bakmak istiyorum. Çünkü hikayesi bence çok güzel. Peri kızımız... ...Eko bir gün... ...yakışıklı avcı Narsisius'u... ...görüyor ve tabii görül görmez de... ...vuruluyor. Ancak... ...Narsisius bu seviye karşılık vermiyor. Ve peri kızında pek... ...umursamadan yanından uzaklaşıyor. Eko bu durum... ...karşısında bir kara... ...sevdaya düşüyor. Tamamen platonik... Günden güne eriyor ve sonunda da içine kapanarak ölüyor. Bu gök kubbede de hoş bir sedası yani ekosu kalıyor. Arzusuna karşılık bulamaması ve sadece kendi sesinin yankısını duyması karşı tarafta değil de kendi sesinin sadece yansımasını duyması bu kızı bitiriyor. Bugün kullandığımız eko kelimesi de belki farkındaysanız bu mitolojik hikayeden geliyor. Peki Narsisius ne oluyor? Annesi onu doğduğunda bir Kahine götürüyor ve kahinin şöyle bir yorumu var: çok uzun bir hayatı olabilir, şayet kendini keşfetmez ise, tanımaz ise. İşte mitoloji ve psikanaliz tekrar karşımıza burada çıkıyor. Kendini tanımak, antik Yunan'ın belki ürettiği en önemli kavramlardan bir tanesi. Kainet merkezler olan Delphi tapınağının girişinde büyük harflerle, kalın harflerle yazılıyor. Ee, ve tabii kahinin söylediği gerçekleşiyor çünkü e, narsisüs. Ne yapıyor? Bu kendi aksine aşık oluyor ve karşılıksız bir sevdaya kapılıyor farkındaysanız. Ama bu kendini tanıması ve keşfetmesi bu sefer de onu içten içe bitiriyor. Ve sonunda Tanrılar Narsisius'un bu durumuna acıyor ve onu bir çiçek olarak ölümsüzleştiriyor. Bu adamın başına gelenler Narsisius'un benim okumama göre toplumsal baskıya baş kaldırmış olmasının sonucudur. Yani Tanrılar Bak Eko'nun aşkına karşılık ver yönünde bir baskı yapıyor. Ee, bu tabii ki bir süperego. Fakat Narsisus ile bilinç dışının e, çağrısına uyuyor. Ve doğal olarak da bunun bedelini muktedirlere yani alegorik olarak anlatılan hikayede de tanrılara ödüyor. Narsisus'un e, dönüştüğü Nergis çiçeğinin ve e, Narsizmin mitolojik bir geçmişi olan bu hikaye e, Karaburun'un Mimas Dağı'nda geçiyor. İzmir Karaburun'un. Karamur demişken şayet bu Narsisius ve dönüştüğü çiçeğin ismiyle anılan o muhteşem Nergis koynu gezmek gibi bir niyetiniz varsa şayet mutlak surette hatırlamanız gereken bir şey var o bölgeyle ilgili ama e, bir ara vereyim size öyle anlatayım. Çok kafamız şişti gibi düşünüyoruz. Bir sakin müzik dinleyelim Mozart'tan sonra devam edelim ikinci bölümde. Evet 95.0 açık radyodayız. Akdeniz'de pusulasız devam ediyor. Sanat demiştik. Sanattan Freud'a, Freud'den Dali'ye, Dali'den Narsisius'a ve Narsisius'tan da Karaburun'a gelmiştik. Onu bir Nergis çiçeğine dönüştüğünü anlattık. Ve Karaburun demişken bir önemli detay daha var demiştik. Karaburun'da Osmanlı idaresinden memnun olmayan köylüleri ve yoksul dervişleri etrafında toplayarak din ayrımı gözetmeyen bir anlayışla ortaklaşmacı bir köylü hareketi örgütleyerek isyan eden biri vardır. Evet, Börklüce Mustafa'dan bahsediyoruz. Komünist fikirler uğruna isyan eden ilk kişi olarak da kabul edebiliriz kendisini bence. Vaaz ve öğretilerinde, ''Kadınlar müstesna, erzak, giyim kuşam, hayvan ve arazi gibi şeylerin hepsi herkesin müşterek malıdır.'' diyen Börklüce'nin bu özel mülkiyet karşıtı öğretisi, çok da taraftar bulmuş gibi görünüyor bu Karaburun Yarımadası'nda. Bugün de çok büyük felsefe toplantılarına konu olan bir yarımada. Bence bu ruhun Anadolu'daki başlangıç noktası da e, Pavlikanlara kadar gidiyor. Ama isterseniz onu bugüne sıkıştırmayalım. Anadolu'da isyan ruhu başlıklı bir program yapalım ileride. Tabii Börklüce Mustafa'da konuşulurken mutlaka ve mutlaka Şeyh Bedrettine de selam duralım. Oradan da bu rotadan devam edelim. Londra'ya gidelim ve Marksist sanatın anlayışına bakalım o halde. Marksizme göre iki temel yapı var. Hatırlarsınız. Altyapı ve üst yapı. Altyapı, işte üretim, üretim güçleri, madde ve ekonomik dünya, eşya, elle tutulup gözle görülen objeler ve maddi kurumlar olarak toplumun üzerinde kurulmuş olan değerlerin tümü. Üst yapı ise din ve alaki değerler diyelim. Bunların tamamı. Peşine hukuk, sanat, bilim, moda, gelenek, kültür. ikiye bölerek düşünmüş. Musk, Marx ve hangi hangisini belirler? Altyapı mı, üst yapı mı? Üst yapı mı, altyapı mı gibi çok büyük tartışmalar devam ediyor. Biz hemen sanata devam edelim. Bu sınıf çıkarlarını dile getiren bir ideolojidir diyor sanat. Üst yapının bir parçası olduğu için dönemin ideolojisini yansıtacak, bilinçli ya da bilinçsiz olarak da Egemen sınıfın çıkarlarına hizmet edecektir sanat diyor. Bundan dolayı toplumun altyapısı üst yapısına ve dolayısıyla da ideolojisini belirleyecek sanat eseri de bu ideolojiyi yansıtan bir yapıt olacaktır diyor. Şimdi Marx yabancılaşma kavramının tabi aynı zamanda mucidi bu kavramın ekonomik bir temele dayandırıyor. Üretim ilişkisi üzerinden analiz ediyor ve kapitalist toplumun düzeninde işçi, ...ürettiği üründen uzaklaşıyor biliyorsunuz çünkü onu alamıyor ve o ürüne yabancılaşıyor. İnsanın kendi ürettiği nesneye yabancılaşması ise bir süre sonra kendi emeğine de yabancılaşmış hale getiriyor onu. Bu böyle zincir olarak gidiyor ve hem kendine sonra da beraberinde yaşadığı insanlara da yabancılaşıyor sadece kendine değil. İşte ister psikanaliz açısından demin konuştuğumuz yukarıdan e, ego, süperegodan bakın, ister marxist bakış açısından bakın, insan kendine yabancılaşmıştır. Yani kendini tanıması o anlamda mümkün değildir. E, birinde bilinç dışı demin konuştuğumuz o yöreler, diğerinde makinaların diş, e, dişlileri sıkıştırarak bu insanları e, sanatlarını da değiştirmiş ve etkilemiştir. Şimdi tarih dediğimizde genelde geçmiş ile ilgili, sosyal ve politik olayların kayıt altına alındığı bir disiplin aklımıza geliyor. Yani bence yetmez ama evet deyip geçelim bu tanımı. Sanat dediğimizde ise görebildiğimiz, dokunabildiğimiz ve güncel bir kavram düşünürüz genelde öyle değil mi? Yani 30 bin yıl önce yapılmış bir mağara resmi de olsa bu sanatın konusu an itibariyle gözümüzün önündedir çünkü. Yani müzelere gidip sanat eserlerine bakarız. Bize hissettirdiklerini tartarız. Tarihsel bağlamından ya da fonksiyonundan koparılmış bir obje sebepsiz bir şekilde ilgimizi de çekebilir. Ancak bu noktada bir eserin sanat tarihinin konusu olacaksa tabii ki mutlak surette yaşının, stilinin, amacının, kimin yaptığının, kim tarafından finanse edildiğinin de bence bilinmesi gerekiyor. İşte bunlar da tarihin konusu tabii ki. Şöyle bir örnek verebiliriz. Mesela Klindos Afrodit heykelini görüp çok beğenmiş olabilirsiniz. E, esedik duygusundan hitap etmiştir sizin ve hoşunuza gider bu heykel. Ama şimdi üzerine bazı başka tarihsel bilgiler ekleyelim. Süsleyelim. Bakalım size daha farklı bir şey ifade edecek mi Bir heykelcik. önce 4. yüzyılda Kos adasında bir heykeltıraş biri çıplak diğeri kıyafetli olmak üzere iki Afrodit heykeli yapıyor. Ada sakinleri yani Koslular çıplak heykeli beğenmiyor ve heykel Kredoslular tarafından alınıyor. Bu arada Kridos, Datça yarım adamımızın ucunda görmemiş olanlara mutlaka tavsiye ediyorum. Kridos antik kenti. Hele vaktiniz varsa ve deve boynu fenerine yürüyüp de bir gün batımı da yaparsanız, e, Akdeniz'de pusulasız programını mutlaka anarsınız diye düşünüyorum. Devam edelim. Şimdi Yunan tarihinde bazılarına göre de dünya tarihinde çıplak kadın formunun ilk gerçek boyutlu temsilidir bu. Afrodit heykeli ve o güne kadar süre gelen erkek kahraman çıplaklığına alternatif bir fikir sergiler. Gerçek bir devrim deliğinde bence, bir sanat. Ee, i̇nsanlar Clintus'a sırf bu heykeli görebilmek için gelmeye başlarlar ve doğurganlık için dualar ederler Afrodit'e. Hatta bu heykele gerçek Afrodit gibi davrananlar da olmuştur ama şimdi burada hızlı geçelim orayı. Bakın işler biraz daha karıştı çünkü... Ne kadar açık görüşlü olurlarsa olsunlar, tarihçi veya sanat tarihçi yukarıda saydığımız analizleri yaparken içinde şekillendirdikleri toplumun değerlerini ve ön yargılarını da bu fikirlere katıyorlar. Ve sonuçta varabilecekleri menzil yetiştikleri toplumun bu yol açtığı körlüğün müsaade ettiği kadar olabiliyor ancak. Kendinden bir örnek vermem gerekirse benim sanatla ilgili katarsizmim bu Marcel Duşan'ın sayesinde olmuştu. Bu duşa Birinci Dünya Savaşı öncesi dönemde eserlerin yalnızca göze hitap ettiğini, buna retinal art deniyormuş ve sanatın akla hitap etmesi gerektiğini savunuyor. Ve Freud'un teorilerine özellikle de bilinçaltı kavramına önem vermiş. Tabii Dada Hareketi'nin de kurucularından biri. Nefis bir cümlesi var. Kendi zevkime uymamak için kendimi kendimle çelişmeye zorluyorum demiş bu Marcel Duchamp. Bu hazır eserler kavramı var. Yani fabrika malı bir ürünün alınıp sanatçının kendi dokunuşu ile bir sanat eserine dönmesiyle oluşuyormuş bu. Dada hareketi e, sanat kaygısıyla örtüşecek şekilde göze hitap etmeye çalışmıyor. Akla dayalı bir şey. Yani, sanatçının bir nesneye anlam yüklemesiyle e, herhangi bir nesnenin sanat olarak adlandırılabileceğine tabii ki inanıyorlar. Bu Marsal Düşan'ın en ünlü eseri de Çeşme. Ee, çeşme esasında ters çevrilmiş bir pisuardan ibaret ve üzerine e, R Mut diye de bir imza atmış. Esere verdiği isimle beraber bu Rönesans sanatına sıkça yer verilen, kusursuz şekilde tasvir edilen bu çeşmelere bir gönderme yapıyor esasında. Ve kendi imzası yerine R, o da Richard'ı temsil ediyor. Yani Fransız jargonda da para babası demek ve Mut da pisuarda üreten şirket, fabrikanın ismi. Ee, sanat camiasına tabii tanınan bir isim olması ve anonim bir isimle jürinin karşısına çıkarak sanatın değerini neyin belirlediğini sorgulamak istiyor. İşte Eser komitenin karşısına ilk çıktığında tabii yoğun bir eleştiri yağmuru tutuluyor ve 20. yüzyıldaki sanat kavramları ve beraberinde doğacak yeni akımlar için bir temel oluşturuyor. Açıkçası bende de bir temel oluşturmuştu. Yani duvar resimlerinin e, işte 30 bin yıldır var olduğunu düşünürsek, demek ki bunca sürede sanatla uğraşıyoruz. Yani bu temel güdülerimizin içinde sayılmasa da, kesintisiz bu kadar uzun süre peşimizi bırakmamışsa eğer bu sanat işi, mutlaka daha dikkatli bakmalıyız diye düşünüyorum. Ee, belki sanat tarihi kavramı bile bu ihtiyaçtan doğmuş olabilir. Evet, çok uzun bir konuyu çok kısaca, ilginç şekilde anlatmaya çalıştık. Akdeniz'de, pusulası da bu hafta ben Sidar Duman podcast olarak programı e, açık radyo'nun web sitesinden bulup tekrar dinleyebilirsiniz ve sorularınızı e, Sidar Duman et gmail adresine bana sorabilirsiniz. İki hafta sonra salı günü yine burada buluşmak üzere hoşça kalın.